استغفرون وناولوا بذلك من شرور النفساء ومن سيئات اعمالهم من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 Wemeyyutiyallâhe ve rasûlehu fekad fâzâ fâzâ fâzâ nâzîmâ. Amma bâd feinna sâgâ l hadîs الله kitâbullah ve hayrâ l-hediye, hediye-u muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem, ve şerrâ l-umûr-i muhtasâtuha ve kulle muhtasâtin bidâ, ve kulle bidâtin dalâle, ve kulle dalâletin Bölümü İsa Aleyhisselam konusundan, rivayetimden devam ediyoruz. 1127 numaralı rivayet, Cabir radıyallahu anh'ten, Necran'dan gelen heyet Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve İsa hakkında ne diyorsun dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İsa aleyhisselam Allah'ın ruhu, kelimesi kulu ve rasulüdür dedi. Onlar biz bunun böyle olmadığını söylüyoruz. Bu konuda bizimle lanetleşir misin dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz öyle mi istiyorsunuz diye sorunca evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyleyse lanetleşelim buyurdu ve gelip Hasan ile Hüseyin'i aldı. Heyetin başkanı yani Necra heyetinin başkanı onunla lanetleşmeyin. Vallahi onunla lanetleşirseniz iki fırkadan biri yere batırılacaktır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde... Ey Ebul Kasım, seninle lanetleşmek isteyenler bizim akılsızlarımızdır. Biz senin bizi affetmeni istiyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben de sizi affettim buyurdu. Sonra da azap Necran'ı gölgelendirmişti buyurdu. Bunu Müslüm'ün şartına göre sahi hakim müstederek de rivayet etmiştir. Necran Yemen'in kuzeyinde ulaşmış. Bugün Suudi Arabistan'ın güneyinde herhalde onun sınırları içinde kalan bir bölge. Eskiden Hristiyanlar yoğunlukla yaşıyordu. Burada müellifin aktardığı rivayette bu mesele Ali İmran suresi 61. ayetle alakalı bir mesele. Orada Allah Azze diyor ki Femen haceke min ba'di ma ceike minel ilim. Sana gelen ilimden sonra seninle ala tartışırlarsa Femen haceke fihi min ba'di ma ceike minel ilim. Fekul de ki Telev Nedu ebni Hane ve ebnekım diyor Hadi de ki onlara çocuklarımızı çocuklarıınız işte ve Nisana ve Nisa Yaküm kadınlarınızı ve kadınlar, kadınlarımızı ve kadınlarımızı ve İfus sena vefuskum ve nefislerimizi çağıralım sonra Allah'ın lanetini yalancıların üstüne kılalım diye geçiyor Sümmenep dehip Fene Lanetallah Kezi bin diye Bu mesele rivayetler çok bu konuda Ali İmran 61 ile alakalı yani lanet. Mübahele ayet deniyor ona. Nebte'yip diye geçiyor ayette. Yani e, karşılıklı lanetleşme manası. Yalancıların üstüne kılınıyor lanet. Burada da bu mesele anlatılıyor. Yani Hristiyanlarla bu konuda Hristiyanlar lanetleşmeyi teklif ediyor. Nebi aleyhissalatu vesselam da öyleyse öyle yapalım diyor. Ayette de bu geliyor. Allah azze Celle, de ki onlara diyor de i̇şte böyle devamında çocuklarımızı çocuklarımızı getirelim, kadınlarımızı getirelim. Sonra yalancıların üstüne laneti kılalım şeklinde geçiyor ayet. Burada bir mesele de Nebi Aleyhissalatu vesselam Hasan ile Hüseyin'i getiriyor lanetleşmeyi. Yani eee Ehlibeyt olduğunu gösteriyor. Burada bu konudaki rivayetler Çeşitli yani ehli beytin kimler olduğu konusunda e, Müslim Ayşe radıyallahu anh aktarıyor e, Nebi aleyhissalatü vesselam bir gün diyor Aba ehli deniyor duymuşuzdur Abanın altına işte bir örtünün altına e, Ali'yi, Fatma'yı, Hasan'ı ve Hüseyin'i aldı diyor Sonra dedi ki diyor Allahümme ulaike ehli Allahümme bunlar benim ehlimdir dedi diyor Ee, yine Sad bin Ebi Vakkas'ın firmizi sayısınatla e, bu ayetle alakalı diyor ki Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh. Ne zaman, bu Ali İmran suresi 61. ayeti indiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali'yi, Fatma'yı, Hasan'ı ve Hüseyin'i çağırdı. Sonra dedi ki diyor yine aynı lafızda bunlar benim Allah'ım bunlar benim ehlimdir dedi diyor. Ee, şimdi burada şöyle bir ihtilaf var tabiinden beri. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları ehl Beyt'ten midir değil midir? Bu konuda da delil getirenler zaten evet. e, rafiz ilerik hale almıyoruz, orayı katmıyoruz. E, onun dışında ehl Sünnet'ten de hatta Tabi'nden Nebi'nin hanımların ehl Beyt'ten olup olmadığı konusunda farklı şeyler aktarılıyor, görüşler. E, Müslim'de yine, Müslim sahinde Zeyd bin Erkam'dan aktarıyor. Kendisine şeyi soruyorlar. Malum şey hadisini aktarıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam dedi ki size iki sekaleyin hadisi, iki ağırlık bıraktım diyor. bir Allah'ın kitabı, bir de Ehli Beytim, diyor. Üç kere diyor ki işte Ehli Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım diyor. Üç kere bunu söylüyor. Sonra Zeyd Binerkam Radıyallahu anh'a soruyorlar. Nebiye'nin Ehli Beyti kimlerdir diyorlar. Hanımları diyorlar. Müslim'de geçtiği lafız, hanımlar Ehl-i midir, diyorlar. Müslim'de bakabilirsiniz ona, Müslim biliyorsunuz bir meselede o isnatları ve o konuyla alakalı şeyi ardarda verir. Yani geçmişte Müslim'in sayhini, Buhari'nin sayhinden üstün görenlerin sebebi budur. Saatinden ötürü de, bu diziminden ötürü. Yani ard verir, aynı meseledeki farklı yakın lafızları, farklı isnatlarla. Zeyd bin Erkam diyor ki evet diyor onlar ehli diyor ama diyor hasete yani asıl olarak diyor ehli beyti, e, kimdir diyor sadaka almayanlardır diyor yani sadakanın kendine haram oldukları bunlar da Ali ailesi Akil ailesi Akil doğru o konuşu Akil'dir e, Cafer ailesi Abbas ailesi bunları sayıyor Bunlar diyor, ehl Beyt bunlardır diyor, asıl ehl bunlardır diyor. Ama 3 ya da 4 sonraki rivayette Müslim'de yine, yine Zeyd bin Erkam'da yine aynı şekilde tabirden birileri geliyor. İşte uzekulükumullâhe fî Ehl-i Beyti diyor, 3 kere Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ı hatırlatırım size diyor Ehl-i Beytim hakkında uyarısını aktarıyor. Sonra yine soruyorlar, ehl kimlerdir, kadınlar ehl midir diyor. Hayır diyor, nasıl olsun ki diyor, kadın diyor boşandığı zaman diyor, babasının yanına gider diyor kadın geççidir diyor ehli beyti değildir diyor yine Zeyd Erkam'dan geliyor bu da Müslüm'de. şimdi bir bu var bir tane de yine Tirmizi de sayısnatla gelen bu demin söylediğim abanın altına aldığı zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ali Fatma Hasan Hüseyin Radıyallahu anh'a Ümmü Selem'e Radıyallahu anh'a da geliyor diyor ki ben de diyor onlardan mıyım diyor Nebile sallallahu aleyhi ve sellem o rivayette de onları yine Müslüm'de geçiyor. Ehlibeyt'ten aldığı, abanın altını aldığı zaman Ashab suresi 33'ü okuyor. Yani inna ma yuridu Allahu li Allah sizden kiri, rihsi gidermek istiyor ehli ehlibeyt diye Ashab 33'ü okuyor. Ümmü Seleme sorunca da Nebi Aleyhissalatu Vesselam sen hayır içindesin diyor. Sen bu mekandasın gibi bir laf ediyor. Tirmizi'deki hadiste. Yani bu konuda dediğim gibi farklı görüşler var. Hatta muasırlardan <gülüyor> okudum ehli beytin sadece peygamberin hanımlar olduğunu söyleyenler de var. Burada esas olan yani biz rivayetleri aktarırız artık herkesin anlayışı kendine. Böyle bir ihtilaf durumunda ayetin zahiri yani burada bir müteşavirlik var. Zeyd bin Binerkam'dan iki farklı şey geliyor, kavil geliyor aktarılan bir de bu Ümmü Seleme'ye Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kapalı bir sözü var Ehli Beyt'ten miyim deyince sen hayır içindesin gibi bir şey söylüyor ayetin zahiri ayet dediğim e, Ahzab 33-34 33 ayetini biliyorsun işte e, evlerinizde karar kıyın diye başlayan ayet sonra Ehli Beyt Allah sizden ancak kirli gidermek istiyor 34'te de diyor ki Allah Azze ve Celle, Ve zikurne mayut lafi buyut buyotekunne min ayetillahi ve hikmet diyor. Evlerinizde okunun Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın, zikredin. Yani bu evler ifadesinden dolayı e, burada işte ayetin zahiri hatta ilk öncelik olarak Nebi'nin hanımlarının da ehli beyt olduğunu gösteriyor. Ayetin zahiri bunu gösteriyor. Eee İmam el-İbn Abbas da bu şekilde Söylüyor rivayetlerde. elbet mesele Beyt ya öyle. Tabi Şialar bunu asla kabul etmiyorlar. Peygamberin hanımlarının ehl olması meselesini. İsa Aleyhisselam'ın semaya kaldırılması. 1128 numaralı rivayet İbn-i Abbas radıyallahu anh'a da allah Teala İsa Aleyhisselam'ı göğe yükseltmek isteyince İsaaleysem odasının içinde 12 havarisi bulunan diğer bir odaya başından su damlar bir şekilde geçti ve aranızdan bir kişi bana iman ettikten sonra beni 12 defa inkar edecektir. Benim benzerliğim hanginizin üzerine bırakılsın ve benim yerime öldürülüp benimle beraber benim derecemde olsun diye sordu. İçlerinden yaşça en küçük olan bir genç kalkınca ona otur dedi. İsa Aleyhisselam aynı şeyi tekrar edince yine aynı genç kalkıp ben dedi. Ona tekrar otur dedi. Üçüncü defa aynı şeyi sorunca o genç kalkıp ben dedi. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam işte sen olsun dedi. Ve İsa Aleyhisselam'ın benzerliği onun üzerine bırakıldı. Sonra da İsa Aleyhisselam evin küçük bir penceresinden göğe yükseltildi. Yahudilerin onu araması üzerine bu genci alıp götürdüler. Onu öldürdükten sonra da çarmıha gerdiler. Onlardan bazıları İsa Aleyhisselam'a iman ettikten sonra onu 12 defa inkar etti. Bundan sonra insanlar üç fırkaya ayrıldılar. Bir fırka Allah bir süre bizimle beraberdi. Sonra göğe çıktı dedi. Yani İsa Aleyhisselam Allah'ın kendisidir diyorlar haşa. Bunlar Yakubilerdi. Diğer bir fırka Allah'ın oğlu bir süre bizimle beraberdi sonra Allah onu göğe yükseltti dedi. Bunlar da nasturilerdi. Sonuncu fırka Allah'ın kulu ve rasulü aramızdaydı dedi. Bunlar da müslümanlardı. Kafir iki fırka müslümanları öldürdüler. Ondan sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gönderilinceye kadar İslam gizli kalmıştı. Bunu da müellif Buhari'nin şartına göre sayı-ı istinadla İbni Atim, tefsirinde Nesai-i Sünelli Kübra'da İbni Ebi Şeybe Musennef'te Taberi tefsirde Ziya-ül Maktis-i Muhtar'ı Asakir'de Tarihinde rivayet ediyor Yani burada Yani bunlar o zaman Müslümanlar bu Fırkaya bölünmeden önce bunlar Yani Biz ne demiştik bizim için esas Allah katında din bir tanedir İnned dina indallahi l-islam Din bir tanedir ee, Önceki derslerde Aktarmıştım ee, Bakara suresinin tefsirinde Katade ve Ebul Aliye diyor ki Önemli bir rivayet Hristiyanlar diyor Bakara 130'un tefsirinde Bakara 130 Allah Azze ve Celle diyor ki İbrahim'in dininden kim yüz çevirir diyor Ondan ancak sefi olan yüz çevirir diyor ee, Katade ve Ebul Aliye diyor ki Tabi'nden E Yahudiler ve Hristiyanlar Allah İbrahim'in dininden yüz çevirmişler. Allah'tan olmayan Hristiyanlık ve Yahudilik bidatını çıkarmışlardır diyor. Yani Hristiyanlık ve Yahudilik bir bidattır o manada bakıldığı zaman. Çünkü neden? Din mi Yani ne bilir? Aynı dinin eee tebliğini yapıyorlar. şeriatlar değişiyor. Ee, bunlar o zamanki yani İsa Aleyhisselam gelmeden önceki İsrailoğulları Musa Aleyhisselama iman eden İsrailoğulları Müslümanlar ayetlerde de dikkat ederseniz e, Mekki ayetlerde genelde Beni İsrail diye geçer İsrailoğulları diye geçer Medeni ayetlerde Yahudiler diye geçer çünkü onların küfürü anlatılır orada artık küfürüye girip Yahudi olmuşlardır yani İsrailoğulları İsa Aleyhisselam gelmeden önce Müslümanlar. İçlerinde münafığı var. Gerçekten iman edenler var. O farklı mesele. Ama ümmet olarak Müslümanlar. Yani o Rasul'e tabidir. Ne zaman ki İsa Aleyhisselam geldiğinde onu reddediyorlar ki İsa Aleyhisselam'ı kendisi zaten İsrail yollarındandır. O da aynı şekilde. Onu reddettikleri zaman, çünkü İsa Aleyhisselam Nebi değil, Rasul olarak geliyor. Yani ne demek Rasul olarak gelmesi? önceki şeriatı nesh ediyor. Önceki şeriatın hükmünü kaldırıyor. Onu reddettikleri zaman Müslümanlar yani Musa Aleyhisselam'a tabi olan Müslümanlar ne oluyorlar? Yahudi oluyorlar. Bir bidat çıkardılar. Bu bidat onları dünya hükmünde de kafir yapıyor. Bu farklı bir mesele. yani Ama bunlar asıl olan tek dinde Yani inned dine indallahi l-islam Allah katındaki makbul olan tek dinde bir bidat çıkardılar ve Yahudi oldular. Bidatları neydi? İsa Aleyhisselam'a tabi olmamak. Burada da Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın yani ona iman edenler ölümünden sonra birçok fırkaya bölünüyorlar. İbn Abbas'ın aktardığı gibi biri diyor ki o Allah'ın kendisiydi biri diyor Allah'ın oğluydu. Biri de diyor ki Allah'ın kulu kulu ve rasulüydü. O aramızdaydı diyor. Yani bunlar bölünüyorlar bu şekilde. Bu sözleri diyenler tabi ki küfre giriyorlar bu sözleriyle bu şekilde. Onun dışında burada İsa Aleyhisselam'ın semaya kaldırılması meselesi var. Yani öldürülmemesi, aslında ölmemesi. İsa Aleyhisselam şu an diridir semada. Bunun delilleri zaten hani bizim için hadislerde de açıktır ama hani sünnet inkarcılarına e, yetecek kadar ayetlerde de çok açıktır yani Ali İmran suresi 55. ayette Allah Azze ve Celle diyor ki seni vefat ettireceğim diyor. İnni diyor yani seni vefat ettireceğim sonra seni katıma alacağım sonra kafirlerin üzerine kılacağım hakim kılacağım seni diyor Buradaki müteveffa yani vefat ettirme lafzı nasıl ölüm olarak almayız? Yine e, Enam suresi 42'de Allah azze ve celle onların diyor canlarını eee Geceleyin vefat ettiren odur. Onları geceleyin vefat ettiren odur. Ve huvel lezi yetevaffa kun bil leyl. Yani buradaki kasıt uyku, uyutma. Yine Zümr suresi 62'de de Allah'tır ki onların e, canlarını alır, ölmeyenlerin de yetebeffa diye geliyor yine. Aynı lafıza vefat ettir, ölmeyenlerin de uykuda alır diyor zümer 62'de. Yani vefat kelimesi bu şekilde. Bunu e, bu şekilde anlamamızın sebebini Çünkü bu ayetlerde bu şekilde kullanılıyor bir. İkincisi Yahudiler zaten öldürdüklerini iddia ediyorlar İsa Aleyhisselam'ın. Çarmıha yerdiklerini Allah Azze ve Celle bu iddialarını reddediyor. Nisa suresi 157, 158, 159'da. Yani biz onu onların sözleri sebebiyle küfre girmelerinden bahsederken önceki ayetlerde bir sözleri de biz Mesih'i öldürdük diyorlar. Allah Azze ve Celle diyor ki ve ma katiluhu ve ma ne öldürdüler ne de astılar diyor. Allah onu katına yükseltti diyor. Bir sonraki ayette. Rafa Allahu ile Allah onu katına kaldırdı diyor. Ve devamında da diyor ki ölümünden önce ona iman etmeyen ehli kitaptan kimse kalmayacaktır diyor. Yani bunlar çok açık bir şekilde İsa Aleyhisselam'ın ölü ölmediğini Allah azze ve celle yahudileri kınıyor ayetlerde o ayetlerde. <gülüyor> Bizim için hani bu ayetler çok açıktır bu meselede. İsa aleyhisselam e, göğe kaldırılmıştır. Bu rivayetlerde de geldiği üzere başkası onun yerine çarmıha gerilmiştir. Havarilerinden biri. İsa aleyhisselama benzemiştir. Ayette de bu şekilde geçer. Şubbiale diyor Allah azze ve celle. Yani Yahudilere benzer gösterildi Nisa suresinde. Astıkları kişi İsa aleyhisselama benzer gösterildi. Onu astılar. İsa'yı astıklarını sanıyorlar. İsa Aleyhisselam göğe kaldırıldı. Yani bu çok açık bir meseledir. Bu konuda hani maalesef e, sünnet gerçisi olmayan bazıları da hani öldüğünü tekrar dirileceğini falan söylüyor ama e, yani bu ayetler bunu açıkça reddediyor bu meselede. İsa Aleyhisselam'a hüccetinin terkin edilmesi. 1129 numaralı rivayet Ebu Ler'e radıyallahu anh'ten İsa Aleyhisselam'a hücceti telkin edilecektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahu Teala İsa Aleyhisselam'a e, Ey Meryem oğlu İsa İnsanlara beni ve annemi Allah'ın yanı sıra iki ilah edenin diye sen mi söyledin? Maide suresi 116. ayet Buyurduğu zaman Allah ona şöyle demeyi telkin edecektir. Yani İsa Aleyhisselam'a Ayetin devamında seni tenzih ederim, hakkım olmayan bir sözü söylemek bana yakışmaz. Ben onu söylemiş isem muhakkak sen onu bilirsin. Sen nefsimde olanı bilirsin, ben senin nefsinde olanı bilmem. <gülüyor> muhakkak ki kayıpları en çok bilen sensin. Bunu da Müslüm'ün şartına göre sayısınatla İbni Ebi Hatim tefsirinde anlatıyor. Tirmizi Süneninde, Nesai Sünenü Kübra'da, Ebu Yala Müsnedinde, İbni Sad Tabakat'ta, İbni Hayeviye Meşiyasında rivayet etmiştir. Yani İsa Aleyhisselam bundan beridir. Zaten Allah Azze ve Celle Nebi ve Vesselam'ın söylediği gibi kendisi telkin edecek İsa Aleyhisselam'a mazeretini. Ama ona rağmen ilah edilildiği için... Hatta belki yani tarihte en büyük ila denilen en büyük yani iddia ile Allah'ın kendisi ya da Allah'ın oğlu denilen bir kişi İsa Aleyhisselam. Kendisi bunlardan beridir. Ona bile Allah Azze ve Celle bunu soracak. Zaten diğer ayetlerde de Neryem suresinde geçer. İsa Aleyhisselam diyor ki <gülüyor> İnni abdullahi ben Allah'ın kuluyum. Cealeni nebiye beni nebi kıldı diyor Allah İsa Aleyhisselam kendisi bunlardan tebere ediyor yani hücretini beyan ediyor. Yine Allah Azze ve Celle Maide suresinde de İsa Aleyhisselam hakkında Hristiyanların sözlerini aktarırken Allah İsa'yı, İsa, İsa Mesih'i annesini ve bütün insanlara helak etmek istese ona mani olacak kimdir diyor. Yine Maide suresi 74-75'lerde o da anneste yemek yerlerdi onlar beşerdi diyor. Bu şekilde bu iddiaları reddediyor. Şu önceki geçen rivayette de Nebi Aleyhisselatü Vesselam, İsa Aleyhisselam hakkında Allah'ın kelimesi, Allah'ın ruhu, ruhullah kelimesi kulu ve rasulü diyor. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendisinin de İsa Aleyhisselam gibi kendisi hakkında aşırı gidilmesini önlemek için malum bildiğiniz uyarıları yapmıştır ümmetine. Beni önmekte aşırı gitmeyin diye. Hatta biz şehadet kelimesinde bile ne diyoruz önce? Muhammed'in abduhu ve rasulü diyoruz. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kul olmakla övünen bir rasul. Kulluğunu öncelikle öne çıkarıyor. Yani burada özet olarak söylemek gerekirse çok kısaca değinelim yani Hristiyanlık meselesine bilelim çünkü. Yani neden? Dilelim bunları biraz e, Şundan dolayı mesela Ummul Kitap'ta Fatiha suresinde Kur'an'ın temelidir yani özüdür En son bitirdiğimiz duada ne diyoruz Gazabe uğrayanlardan ve sapmışlardan Allah'a sığınıyoruz Adi bin Atim'den gelen Adi bin Atim biliyorsunuz Hristiyanken gelip Müslüman olan bir sahabe Boynunda aç da geliyor hatta biliyorsunuz o rivayeti Diyor ki e, gazaba uğrayanlar Tirmiz'de geliyor sayısnatla. Gazaba uğrayanlar Yahudiler sapıtanlar Hristiyanlardır diyor. Yani bizim her gün devamlı okuduğumuz Fatiha'da biz onlara benzemekten sığınıyoruz Allah'a. Bunun dışında bakıldığı zaman yani bütün sapıklıklar zaten hiçbir yeni çıkmıyor. Yani biz İslam tarihini okurken bidat fırkalarını okurken işte bu kader meselesi, kader inkarı ya da kaderde aşırılık İşte ya da Allah'ı mağlukuna benzetme, isim sıfatlardaki sıkıntılar. Ya da aşırı tenzihten dolayı Allah'ın sıfatlarını iptal etme. Yani bunların hepsi önceki ümmetlerde yaşanmış meseleler. Önceki dinlerde fırkalaşmışlar ve hepsi bu sözleri söylemişler Allah hakkında. Bakara suresinde de Allah Azze ve Celle öyle diyor. Dediği zaman birileri, hani Allah bizimle konuşmalı değil miydi diye, Allah Azze ve Celle diyor ki, bu tıpkı diyor öncekilerin sözleri gibi bir söz diyor. Bunu söyleyenlere, bu şekilde kınıyor onlar. Yani öncekilerin sözleri, öncekilerin bidatları, öncekilerin küfürleri e, hep devam edecek kıyamete kadar. Yani bu 70 şükürka meselesinde söylenen kabiller, sözler aslında önceki ümmetlerin de, önceki nebilerin ümmetlerin de yaşadığı aralarında dillendirdikleri, Allah hakkında söyledikleri sözler. Yani Allah Azze ve Celle'ye yapılan isnatlar önceden de yapılan meselelerdi. Yani bundan dolayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki işte Ve tettebiyan ne sünene menkâne kablekum mislen bimistin diyor. Sizden öncekilerin sünnetlerini, adetlerini misil misil, adım adım uyacaksınız diyor. Yani bu değişmeyecek. O yüzden bizim e, şuna da dikkat etmemiz lazım. Yani İslam içindeki sahih meneci öğrenirken asıl küfürlerden de e, bir haber olmayalım. Zaten asıl küfürler öğrenirsek işte o tek de İslam'daki bozulmanın aynı şekilde bidat fırkaları arasında devam ettiğini görürüz. Yani yaşananlar yine aynı şeyler. Şimdi e, işte Hristiyanların bölünmesi anlatılıyor mesela burada. E, Hristiyanlık çok karmaşık bir şey. Yani Ayetlere baktığınız zaman Allah azze ve celle diyor ki Maide suresinde arka arkaya gelen iki ayette 72 73 birinde diyor ki lekat keferellezine kalu innel ibni meryem, mesi, mesih ibni meryem allah inna huwa huvel mesih mesih ibni allah yani Allah Allah Mesih İbni meryem'dir diyor Rusyalılar bir sonraki ayette diyor ki yine Allah azze ve celle Onu diyenler küfre girmiştir diyor. Lekat keferen lezine kalu innallaha kuvel mesih Bir sonraki ayette diyor ki Lekat keferen lezine kalu şunu diyenler küfre girmiştir. Innallaha salisu selase. 3'ün üçün 3'üncüsüdür. Yani İsa aleyhisselam Allah'ın kendisi mi? Allah'ın oğlu mu? Ruhu mu? Yoksa üçün 3'üncüsü mü işte? Kusur ruh Allah Cebrail ya da bazı mezheplerin Meryem Aleyhisselam'ı sayıyor. Yani Hristiyanlar ne dediklerini kendileri bilmeyen bir topluluk. Ayetlerde de Allah Azze ve Celle arka arkaya sayıyor işte. İki tane bambaşka kavil. Bugün de böyle. Yani Hristiyanlık e, bugün hala aynı mezheplerin 10 tane Hristiyan'a sorun. İsa nedir diye 7 tane 8 tane farklı cevap alırsınız. Yani hiçbir şey ifade etmez bize. Yani Ondan dolayı kendi aralarındaki mezhepleşmeleri, zaten İncil dediğimiz, bugünkü İncil diye ortaya koydukları kitapları da 350-400 sene sonra İznik konsülü var Hıristiyanlar'ın. Orada toplanıp 4 tane İncil var bugün. O zaman yüzlerce var. Yani 8-10 falan değil. Yüzlerce İncil'den 4 taneyi seçiyorlar. Tamamen siyasi sebeplerle. Bunları İncil kılıyorlar, bunlar İncildir diyorlar, tabi olacaksın. O zaman mezhepleri yok. Ondan sonra Batılılar Katolik oluyor. Bugün dünyadaki en büyük kalabalıktır Hristiyanlar 2 milyardan fazla olması lazım. En büyük mezhebi de Katoliklerdir. Doğulu Hıristiyanlar da Ortodoksluk mezhebine yürüyor. Bunlar tamamen siyasi yani aralarındaki farklar inatlaştıktan dolayı dinsel farklar koyuyorlar. ...yine bizde olduğu gibi... ...bizdeki sünnet inkarcıları çıktığı gibi... ...bunlarda da... E, ...Avrupa'da çıkan... ...Rönesans ve Reform denen... ...din karşıtı harekette... ...Protestanlık diye bir şey çıkıyor. Bunlar bütün bu kiliseyi... ...havarileri hepsini reddediyorlar. Diyorlar ki biz sadece İncil okuyacağız. İsa nedir? İsa isteyene göre istediğidir, fark etmez. İsa yaşamamıştır din adama... ...doğrudur, olabilirdir, fark etmez. Benim için ben bir İsa'ya inanıyorum der. Biri der ki İsa Allah'ın Fark etmez. Mesele değil yani onlar için. Bugün batıda böyledir. Yani Hıristiyanlık tamamen bir kültürdür. Bu protestanlık mezhebi sekülerdir yani. Bugün de e, İslam dini de aynı şekilde. Zaten e, bazıları böyle siteler kuruyor. Yani sünnet inkarcılar protestan İslam diyorlar. Yani Kur'an'ı isteyen alsın, istediği gibi yorumlasın. A bizde elhamdülillah işte bizim farkımız Allahu Celle diyor ki Nebi Aleyhissalatu vesselam'a işte sana da zikri indirdik ki insanlar indrileni açıklayasın. Li tubeylina lin nase ma nuzile Bize indirilen bu zikir yani Allah'ın kelamını açıklayan zikir bize sağlam yollarla gelmiş. Biz de onu vahiyden kabul ediyoruz. Ama Hristiyanlarda mesela kilise asla şaşmaz yani bugün papa denen insan dünyanın en kuvvetli adamıdır açık ara yani tartışma kabul etmez çünkü papa yanılmaz öyle bir kayda vardır papa yanılırdır diyen eskiden olsa öldürüyorlar şu an öyle bir güçleri yok tabi kafir olur aforoz edilir dinde papa yanılmaz şaşmaz kilisenin koyduğu dedikleri de din kabul edilir yani ihtiyaç gibi değildir esas alınır mesela işte daha yeni dönemlerde kürtajı şey yaptılar serbest yaptılar 2000 yıldır Kürtaş haramdı. Şimdi şey oldu. Papa deyince öyle oldu. Bu tıpkı şeye benziyor. Aynı sistem. Rafiziler'deki bugün İran'daki Ayetullah. O da vekildir diyorlar işte. Kimin vekili? Gelecek Mehdi'nin helal haram koyabilir. Dini değiştirebilir. Namazı eksiltip kaldırabilir. Öyle yetkileri vardır yani. Öyle demeseler de böyle inanırlar. Ayetullah dedikleri insan. Şia'dan tasavvufa Kayan da şeyhlerin yetkileri de buna benzer şekildedir. Yani e, dediğim gibi yaşananlar çok kısa olarak bahsetmek gerekirse böyledir. Bunlar da aynı şekilde bizim ümmetimiz içinde de aynı fırkalaşma farklı isimlerle bu şekilde devam ediyor. İsa Aleyhisselam meselesinin yani genel hakikati budur. Burada bırakalım Işıl'ı oo Subanı kallah me bihemdikç veşa dönnlğa ilahhilən taahtacella şriçelekk v ve stafir